Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillahi elhamdülillah. elhamdülillah, nehmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve nâvuzu billahi min şurûr anfusina ve min siyyâti amalina. Men yehdihillâh fela mutillelâh ve men yudlil fela hadiyelâh ve neshhedu en la ilahe illallah vahdahu la şerîk alâh ve neshhedu ama بعد, fayyâ ibadallah, itta kulûllahu, inna allahu ma alladîna ittaqû, veladînahum muhsinûn. Kâl Allahu Taala Azza wa Jalla, fi kitâbihi al-karîm, hazûbillâhimîn al-shaytânir-rajîm, Bismillahi r ve yusûbit akdamak. Ve Kâl Allahu Taala, fi âyetin ökra ve kana hakkan aleyna nasrul mu'minin ve قال الله تعالى في آية أخرى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا okumuş olduğum Muhammed suresi 7. ayette mal olarak siz Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit kılar, kaydırmaz buyurur. İkinci ayette ki Rum suresi 47. ayet idi. Mal olarak bizim üzerimize müminlere yardım etmek haktır, görevdir diyordu Cenab-ı Hakk. Üçüncü okuduğum ayette de Mülk Suresi 2. ayet Ölümü ve hayatı hanginiz daha güzel amel işleyecek onu deneyelim sınava tabi tutalım diye yarattık buyuruyor. Evet sevgili kardeşler başkalarıyla uğraşırken kendimizi yer yer unutuyoruz. Çocuklarımızı Ailemizi ve her şeyden önce ve onlar açısından da davamızı, İslami kimliğimizi unuttuğumuz oluyor. Çünkü İslam'la tanıştığımızdaki duyduğumuz heyecanı pek duymuyoruz. Öğrendiğimiz bilgiler bizim takvamızı artıracakken yer yer tembelliğimize ve bazı üşengeçliklerimize bahane ve mazeret teşkil ediyor. Daha hızlı, daha hareketli, daha heyecanlı, daha aktif olmamız gerekirken nice problemler yaşıyoruz. Doktor olmamız gerekirken hastalıklardan şikayet ediyoruz. Başkalarına yardım etmemiz gerekirken imdat çığlıkları bizden çıkıyor. Emri bil marufu topluma yaymamız, insanları tevhidi bilinçle buluşturmamız gerekirken, dünyevileştik ve sadece namazını kılan sıradan insanlar haline geldik. Yani güzel amel konusunda yarış yaptığımız, yapmamız gerektiği halde Geri planlara çekildik. Gittikçe gerilememiz sürüyor. Evet. Hayat bir koşturmak, bir coşturmak olduğu halde bir boş durmak olarak anlamış durumdayız. Evet. Kendimizi bir muhasebeye tabi tutalım. Hani Kur'an diyor ya fe eyne Nereye doğru gidiyorsunuz? Bu gidişiniz nereye? Bu gidişiniz nereye? Zevkler edindik, acılar çektik, aslında kaybımız ve kazancımız sadece sevaplar ve günahlar oldu. İşlediğimiz isyanların bize dünyada hiçbir faydası olmadı, ahirette de zaten olacağını beklemiyoruz. Dünyada nice zevkler yaşadık, bir masal gibi, bir varmış bir yokmuş gibi geldi geçti. Dolayısıyla her gün ölüme bir adım daha yaklaşıyoruz. Ama dünyevileşmenin hafifletici özellikleri bizi de hafifletip götürüyor. Yiyip içiyoruz, yatırımlarımız daha çok tuvaletlere yönelik oluyor. Ahirete pek fazla yatırımı öne çıkartmıyoruz. Ne yapıyoruz, ne yapmamız gerekiyor, onu hepimiz kendi kendimize tekrar e, soralım ve her şeyden önce kendimizi tekrar bir gözden geçirelim. Evet, İmtihan bilinciyle bir müsabaka şeklinde e, hayatı algılamamız icap ediyordu. E, İslam'ın davanın hepimize ihtiyacı var. Aslında bu ihtiyaç bizim ihtiyacımız. Ama başka türlü dava insanların bile fedakarlıkları yer yer bizlerde benzer şekilde bile olmuyor. İdealist bir dava adamı kendi davası için nelerini feda ederken biz yerimizde bile sayamıyoruz, geri adımlar atıyoruz. Adam bir futbol için bile ne fedakarlıklar yapıyor. İçkisi için ne zahmetlere katlanıyor. Para için yapamadığı zorluklar yok. PKK gibi batıl dava insanların hayatlarını dahi çok rahat feda edebildikleri batıl bir davanın yanında biz en güzel davaya inandığımız halde yeterince zahmetlere katlanmayacak ve kolaydan ucuzdan kurtulacak yollar arıyoruz. Hani Meşhur bir söz vardır. Akıl ehli dünyada kalmanın bin bir çeşit yollarını ararken şehadet ehli Allah yolunda kendini feda etmenin arayışları içerisindedir. Gibi. Evet, dünya nereye doğru gidiyor ve biz kendimiz e, zihnimizden, hayalimizden, idrakimizden e, neler geçiyor ve hayatımıza neleri ortaya koyuyoruz. Kendimize bir çeki düzen vermemiz gerekiyor. Ne zaman hakkıyla hakka dönüş yapacağız? E, Bildiklerimizi uygulamaya, bütün gayretimizi göstererek çabalarımızı ortaya koyacağız. Kulaklarımız kapanmadıysa bir sürü imdat çığlıklarını duymuş olmamız lazım. Sadece Suriye'de değil, kapı komşumuz cehennemi ızdıraplar içerisinde bocalıyor. Akrabalarımız, arkadaşlarımız, komşularımız ortaklarımız, yakınlarımız, belki evimizdeki insanlar cehennemi alevler içerisinde yanıyor ve eğer kulaklarımız körelmediyse imdat sesleri bizi çok ciddi manada etkilemesi gerekiyor. Ve bir şeyler yapmıyoruz. Dua bile etmiyoruz. Tartışıyoruz, kavga ediyoruz, münakaşa ediyoruz, tekfir ediyoruz. Dışlıyoruz ama bize yakışan fedakarlığı, gayreti, benimsemeyi, coşkuyu göstermiyoruz. Bütün bunlar iman ile alakalıdır. İman zayıflaya zayıflaya mümkün ki kopma noktasına da gelebilir. Dine davaya, Allah'ın emirlerine, hükümlerine önemseme, önem vermeye, vermeye ne olur? biz de önem verilmeyecek bir konuma düşeriz. Bizim dinimiz yoksa, davamız yoksa biz de yoz demektir. O yüzden gündemlere takılıp kalmaktan öte gündem oluşturmaya çalışmak, İslam'ın hakimiyeti için yeniden sadece bu topraklarda değil, bütün yeryüzünde İslam'ın hakimiyeti için bize çok işler düştüğünü unutmamak icap ediyor. Nesillerimize sahip çıkmak, sokaklara, ülkeye, yönetime sahip çıkmak görevimiz var. Yeryüzünün halifesi olarak yaratıldık. Yani bulunduğumuz yerlerde İslami hareket aslında bizden sorulmalı. Ben varsam gelecek de güzel olacak diyebilmeliyiz. Yarın ahirette iki seçenekten birisini dillendireceğiz. Ya iyi ki yapmışım diyeceğiz veya keşke yapsaydım. Keşke yapsaydımın hiçbir faydası olmayacak. Ama iyi ki yapmışım demek bütün dünyadaki zahmetlere, sıkıntılara, zorluklara bedel olacaktır. İnşallah iyi ki yapmışım diyeceğimiz salih amelleri daha fazla artıralım. Birbirimizle hayırda yarışalım. Ee, güzel insan olmanın e, faziletini dünyada da, ahirette de e, sahip çıkarak e, örnek olalım. Evet, e, tövbelerimizi yarınlara ertelemeyelim. Mümkün ki yarınlarımız olmayacaktır. E, bugün dünün yarınıdır. Dün ertelediğimiz şeyleri bugün yapmadıysak, Bugün erteleyeceğimiz şeyleri de yarın kolay kolay yapamayacağız demektir. Ve ölüm ansızın veriyor. Genç yaşlı demiyor. Bizden çok daha genç olan nice insanların ölümüne şahit olmuşuzdur. Nasıl öleceğiz, nasıl yaşarsak öyle öleceğiz. Güzel yaşayan güzel ölür. Hayatımızı güzelleştirelim ki, Ölümü ve ölüm ötesini de güzelleştirmiş olalım. İnşallah yarınımız bugünkünden daha güzel olsun diye tövbemizi ertelemeyelim. Allah'a verdiğimiz sözlerde samimiyetimizi ispat edelim. Aç kalmaktan korktuğumuzdan çok daha fazla ahirette bizi bekleyen azap olmalı. Cehennemden çok daha fazla ürkmeliyiz. Unutmayalım ki, üniversite imtihanından çok daha önemlidir, ahiret imtihanı. Ve bize emanet edilen İslam nasıl zahmetlerle, sıkıntılarla bize ulaştıysa, nice insanlar bize İslam davasını ulaştırmak için şehit oldu ve nice fedakarlıklar yaşadı ise, bayrak bizim elimize geldi, tevhid sancağı bizim elimize düştüyse, Unutmayalım bayrak yarışında bir hatamız bizden sonrakilerin de mağlup olmasını gerçekleştirecektir. Yani ihmal etme, savsaklama, önemsememe bizi ve toplumu da kuşatacak birbirimizin kötü örneği olacağız. Rabbim hepimizi Şehitlerden, şahitlerden, salih amel işleyen, sıddıklardan eylesin. Müslümanca yaşayan, Müslümanca ölmeyi hak eden, Allah'a verdiği sözünde duran cihat ehli, ilim sahibi, müttaki insanlara bizi de layık eylesin, lahık eylesin. <Sessizlik> Ela inne ahsen el kelam ve ebli an nizam kelamullahülmelikülaziz zil alam kema kalallahütebareke ve teala fil kelam ve iza kuryal Kur'an festemi ola ve anseto laleküm turhamun auzu billahi min şeytanirracim İsmi Allahirrahmanirrahim